1877 numaralı konu Hazreti Fatıma'nın Hazreti Peygamber'in dualarından sonra hiç aç kalmaması. Evet, İmran bin Husayn şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanında oturuyordum. Bir ara Hazreti Fatıma gelerek Hazreti Peygamber'in karşısında durdu. Hazreti Peygamber ona yaklaşmasını söylediler. Hazreti Fatıma biraz yaklaştı. Hazreti Peygamber biraz daha yaklaşmasını buyurdular. Böylece Hazreti Fatıma Hazreti Peygamber'in yanına kadar geldi. Haz Hazreti Fatıma'nın yüzünü bir sarılık kaplamış adeta hiç kanı kalmamıştı, bunu gören Hazreti Peygamber parmaklarını açarak mübarek ellerini onun göğsüne koydular, sonra da başlarını yukarıya kaldırarak şöyle dua ettiler, Rabbim, ey açları doyurup ihtiyaçları yerine getiren, ey kıymetten düşen kişileri yücelten, Muhammed'in kızı Fatıma'ya açlık verme, bu dua üzerine Hazreti Fatıma'nın yüzündeki sarılık kayboldu, yüzüne yeniden kan geldi, daha sonra kendisine bu hadiseyi sorduğumda daha. Hz. Fatıma, ey İmran, o duadan sonra açlık yüzü görmedim, dedi.